Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz defem ilgili hadislerde inşallah nasıl olursa. Bazı olaylara insanlar doğa olayı diye bakıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Haşa sanki Allah bu şeye karışmıyor da her şey kendi oluyor. Yani önce imanın bu bölümünü iyi bilmemiz gerekiyor muhteremler. Allah bir cecalü. Mülk onun. Onun ortağı denge yok. Alemlerde. Madde aliminde ve alemlerde. Bir tek zerre başı buydu muhteremler. Her şey Teala'nın kesin egemeni altında. Önce inşallah ayet-i okuyacağım. Ankebut ayet 40'ta. Buyurun övlamız. Bismillahirrahmanirrahim. "Feküllen hazine bizen Onların her birini günahıyla tutup cezasını verdik." Bela buyuruyor. Onların her birini bu önce ayet-i kerimelerde helak olan kavimlerin kısada geçiyor orada. Demek ki her kavim helak olan kavimlerin her biri günahının türü neyse ona göre bir ceza dünyada görmüşler. Ne gibi ceza görmüşler bunlar? Burada bizim Mevlam dört örnek veriyor. Feminühüm ben aleyhi hasibah. Onların bazılarına çakıl taşlarını kaldıran ya da göğden taş ceza cezaverlik Mevlam buyuruyor. Öyle bir fırtına, öyle bir katfe koptu ki taşları kaldıran öyle fırtınalar helak oldular. Ve minhüm mele sayha. Yine bazılarına da bir sayha ile saya bir ses ile hareket eden ses. Nedir bu ses? Hal cev alıştıramam seçtim bu taraflar. Bir ses. Öttürü patatan böyle. Kalıp paşalayan, bina yıkan bir ses. Genelde afetlerin çoğun başında bir ses olur, uğultu şeklinde olur. Yeminhün men haserna bil arda. Onların başında yere batırdık Mevla buyuruyor defem ile. Eminüm men eğrekna daha suda boğduk helak öyle Mevla buyuruyor. Suda boğulma. Burada mevlan bizlere haber veriyor. Yani azı cemaatimiz şu şekilde bunu özeteyebiliriz. İnsan yaratıldığı dört madde vardır toprak, su, hava ısı, enerji yani. İnsan yaşımı yine bunlara bağlı. Havasız, susuz, gıdasız yaşamayız. İnsanın helakı da bunlarla oluyor. Yani. allah Teala kadar verirse bir topluma, demek ki bu dört madde, toprak sarsılıyor, batıyor. Su ile kişi boğuluyor, karkılıyor, tufan oluyor. Ve rüzgar da havada esiyor. Şimdi geçelim inşallah konumuz olan deprem meselesine. Zaten Hac suresinin ilk ayeti kerimesi Mevla bize buyuruyor. Kıyamet depremi diye Mevla buyuruyor. Orada öyle geçiyor. Bismillah. İnne zel saati şeyin azı Mevla buyuruyor. İnne zel saati şeyin Azim. O, buradaki sağ kıyamet anlamına geliyor. O kıyamet depremi, kıyamet depremi korkunç bir şey, Mevla buyuruyor. Kıyamet depremi. Bu deprem kıyametten olacak, az cemaatimiz bütün dünyayı kapsayacak. Düşünün ki günümüzde bir ülkede veya bir yörede deprem olunca Oraya tabi yardım gidiyor her taraftan. Ama her tarafın deprem olunca kim kime adım edecek azı Şimdi acaba deprem neden oluyor? Neden Allah'ın tarafı o ediyor bu şekilde? Hadis Şerif'i Deynime'den İdn-i Ömer'in buyurdu Şerif buyur Aleyhisselam Hazretleri, bir yörede, beldede, de ülkede, eğer fuhuşiyat çoğalırsa, açıkça artık işlerime başlarsa, kâinat-ı iş sonra mutlaka yer sarsıntısı deprem oldu baktı. Depremin demek ana kaynağı budur. Eğer bir yerde fuhuş aşırı ileri giderse, Çoğalırsa, vize car hükmü kalen Hadis devam ediyor. Eğer hüküm verme yetkisini olanlarda hükümlerinde zulmederlerse, adil olmazarsa, kalen motoru oraya yağmur fazla yağmaz, bereket olmaz. Yine hadis şefi biri geliyor yağmur yağsa da bereket olmuyor. Yani saplar büyür. Saman çok olur ama tane vermez. Hatettir. Yine hadis geçiyorum. Tabran hadis-i şerif. Bülalesef maddeleri zina ve riba fi kariyetin bir yerde, ülkeden memlekette zina ile riba çoğalırsa, zina, fuş ile ribada faiz. Bakın. Demek ki bir yerde bu iki iş olursa fazla, zina ile faiz işi fazla olursa <gülüyor> o toplum Allah azabını kendileri çekmiş olarak kendilerine yani Allah'ın azabına, gazabına imkan müsaak oluyorlar. Bunların bu işi ikini hak etmiş oluyorlar. Bir yerde eğer zina, fuhuş ile riba, faiz işlemleri şu Yine Yeni bir hadis der Buhari'den o pirani şerifi buyursa la tekumus saati Hatta yok bedel ilmi. İlim kaldırılmadan kıyamet kopmaz böyle İlim kalkmadan hangi ilim? Tabii din ilmi muhteremler. Din ilmi ilim tabii kendi kalkmayacak. Yine bu hadis-i şerifte, had şerifte bildiriliyor. Öyleyin gerçek hulemanın yeri boş kalacak, doldurulmayacak midir? Gerçek din alimleri, ilmiyle amel eden, imanı kuvvetli, İslam yaşayan, Allah için şaşanlar, bunlar ölünce yerlere boş kalacak. Ondan sonra cehal çıkıp yata verecekler. Ve tek süre zelazilü ve ondan sonra depremler çoğalacak yeryüzünde. deprem yerden çoğalacak. Filan günü filan yerde olmuş, da olmuş, burada olmuş, burada olmuş, deprem devam edecek. Şimdi azı cemaatimiz evimize bir misafir gelse ama gelen misafir hain biri olsa aleyhimizle tutup konuşuyor e, bağırıyor, çağırıyor, kötülük yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Biz ne yaparız, değil mi? Tutup onu kullandan, şatarız. Bilmiyetsiyor zaten. Bu dünya kimin mülkü? Mevlânâ iş bu dünyanın mütevazanda. Kul Allah mülkünde içki içecek, fuhuş yapacak, kumar oynayacak, Allah'a tanımayacak. Olsa efendim, huzur yaşayacak. Olur mu bu? Olmayacak. Olmayacak. Ve yedekarebiz zamanı ve zamanda birbirine yaklaşacak zamanda. Yaklaşacak. Yani zamanda vakitte bereket kalmayacak. Daha dün Ramazan'dı, daha dün bayramdı, daha dün şey, Ağustos'u Temmuz erken zamanda bereket kalmayacak. Hızlı geçecek zaman. Ve tedherel fitelü hiç çıkacak, huzur kalmayacak, huzursuzluk olacak, güven kalmayacak Ne aile içinde huzur kalacak, ne anne baba çocuk erkek arasında, ne komşu ne akrabın arasında, huzur kalmayacak. Bir huzursuzluk, bir sıkıntı buralı olacak. İnsanlarda tatminsizlik olacak, tatminsizlik olacak muhtemeler insanlar. Ve İslam'ın her ucu ve herç çoğalacak. Bu da yani bugünkü deyimiyle terör olacak. Ve herç Çok kişiler öldürülecek. Ne öldüren işi öldürdüğünü biliyor, ne de ölen işi öldürdüğünü biliyor. Olacak muhtemelen. Biliyorsunuz günümüzde terörü İslam'a yıkmaya çalışıyor. Bir şeyler söz var, atış sözümüz vardır. Yavuz hırsız ev sahibinin bastırı diye. Sen dünyanın bir ucundan gel, İslam'ı bir işgal et, ya hırslı ve ya işgal et, onu orada kalmak için de tabi girişleri alın kendisine. İşte, terör bahane ediyor, buradan çıkarsa olmaz diyor. Adı canan. Tetikçi başka, ama arkada güçler başka. Yine adı işleri tabaran der muhterem cemaatimiz. Burası Aleyhisselam Hazretleri Sevkül fi ahir zaman Ahir zamanda şunlar olacak. Ahir zamanda. Kıyamet yaklaşınca yani bugün yaşadığımız döneme bu isim veriyor. Evet. Ahır zaman isim veriliyor. Ne olacak bu zamanda? Hasyun ve Katyun ve Meshun. Bu adı bölüyor. Üç şey olacak. Hasyun <gülüyor> çok deprem olacak. Yerlere batacak mı Demir. Yer batacak. Yani. Dünya görese değişecek. Ve kadrün çok çok fırtına olacak, kasırga olacak. Yani tozuna katan, yıkan, yakan fırtına olacak ve meskhun insanların da kılı değişecek. İnsanlar şekli değişecek. Yani insana bakınca yüz insana benzemiyor. Öyle karamık, korkuluk böyle vahşi olacak insanlar da. Ne zaman olacak bunlar? Bunun alameti belirisinde olacak. İzâ zâhâretil meâzifü Meâzif çoğalınca. Nedir meâzif? Çalgı aletleri, müzik aletleri çoğalınca muhtemelenler. Yani günümüzde insanların çoğunun artık günün yaşamının bir parçası olmuş müzik provinar e müzik. Evine gider, müzik müzik müzik müzik mutarab Hatta din darda geçinenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Dindar geçinenler de ne yapıyorlar? Ya ilahi dinliyor. Ama aynı aletler ya aynı mutarablar. Aynı müzik aletleriyle ilahi söylüyormuş. Hatta bu cemaatiniz bazı fukaralara göre normal şarkı söylemek müzik ile o da şer o da günah ama ilah söylemek daha günah. Allah ismi geçiyor orada Allah ismi geçiyor müzik hareti ona konu konuşalma muhtemeler. Bu bundan 45 sene kadar önce Şam'da bir mutfağı ziyaret etmiştim Şam'da. Yüz yaşından fazlaydı yaşı. Büyük keramet sahibi. O zaman bu dedi. Ben dedi görmem yok. Yakında sizi göreceksiniz dedi. İnsanlar dedi, dini müziğe karışacaklar dedi böyle. Ve adıcama bu Hristiyanların bir nevi damgasının İslam'a. Hristiyanların bütün şeyi müziktir. derler. Orkezlara sahnelerinde, kiliselerinde yani arkadaşlar. Işte. Yani İslam'da İslam'ı bir nevi Hristiyanlaşma oyununun bir parçası bu da. Yani korkuyorum Allah korusun az cemaatimiz, Yani Allah korusun inşallah diyorum gene yani tekrar Allah korusun diyorum. Yani konu bile bunlar bunu okumasınlar. Kur'an-ı Kerim bile okumasınlar. İnsana benim şey anlatacağım. Yani Müslüman görünen kişi hanım istek yiyor bakıyorum buhadır diyorsun. Müzik bir şey istiyor mu? Müzik aleti böyle. <gülüyor> <gülüyor> Velkaynnatü <gülüyor> Bir de şarkı söyleyen kadınlar çoğalacak. Bak muhtemelenler. Haşr-ı bin dört küsür sen önce buna peygamberle buyurmuş var. Olacak bir şey buyurmuşlar. Bak. Yani bu zaman olacak işi haber veriyor. Bak. Müzik aleti çoğalacak. Ve kaynafı bir de şarkı, türkü söyleyen kadınlar çoğalacaklar. Vesuhiletiyle hamrı içki o kadar içilecek ki artık içki haram demeyecek insanlar. Öyle olacak içki de. O da insanı nüshanına girecek muhteremdir. İşte bunlar olduğu zaman demek ki ne olacak? Bazı yerler batma başlayacak Yani artık yeryüzü İnsanlar için yaşama duruma gelecek. Doğal dengelere bozulacak muhteremdir. Mevsimlere bozulacak böyle. Afetler çoğalacak. Şimdi gelelim az cemaatime inşallah depremle ilgili dünyanın kurumuna bakalım. Dünya nedir şimdi? Allah Teala bize bir talak su ayet kınıkı de, sibillahum o Allah cicejaliyü, halaka seba Allah Teala gökleri ilikat yarattı. İki tabaka gökte yaratıldı. Gökler şeffaf olduğu için tabundan görünmüyorlar. Yoksa her tabaka her gök arası eğer katı cisim madde olsaydı zaten güneşli göremezik yıldızları göremeyecek Şeffaf olduğu için göremiyoruz. Ne var ki? Demek ki her gökün asli maddesi de başka ama. Gaz halinde olsun atanlar başka bunların. Ve <gülüyor> minel erdi mislehün asıl buraya geleceğim. Ve minel erdi <gülüyor> mislehün Allah'tan'a yerden de aynı misteri yarattı yani yerde bir tabaka yaratıldı. demek ki dünyamızda bir tabaka muhteler dünyamızda bugün jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor jeoloji bilmi. yani yer bilimi jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor yer kabı aşağıya gidemiyor daha fazla Aşağıları artık var saymaya dayalı tahminlere gidiyorlar. Yer kabuğu. Kıtalarda 35 kilometre. Yani kıtalarda 35 metre kalınlığında bir yer kabuğu var muhteremler. Yani şu dünyaya bakalım nerede yaşıyoruz? Bu dü dünya acaba gönlü bir yer mi acaba? Ona bakalım Birinin tanesi yer tabakası. Yer kabuğu. Yer kabuğu da tek madde değil muhtemelen böyle. Çeşitli madenler, plakalar, mozaik şeyleri gibi artık çeşitli çeşitli karmakarıyor bir şey böyle. Arada boşluklar da var. Koca kayalar da var. Yer tabakası. Şimdi bu yüzeyden aşağı inerken 33 metrede ısı bir derece artıyor muhtemelen. Aşağı inince. 35 metre mm aşağı inince ısı bin dereceye geçiyor. Yani yer kabının altında ısı bin dereceye geçiyor. Tabi burada maden, erimiş duruna madenler. Aşağı inince erimiş duruna madenler. Erimiş madenler tabi ne oluyor muhteşemler? Isı. Muazzam ısı ıslahın oluşturan bir genişleme hareketi. Reaksiyon yapıyor böyle. Genişleme hareketi. Yarı sürekli zorluyor. Zorluyor yakın kabını soruyor. Mevlam dağla yaratmış, baskı yapıyor. Yani bir daire kaldırılsın, denge hemen bozulur. Nereye gerekiyor? Rab dağ yaratmış. Daha baskı yapıyorlar. Ama sürekli yarı zorluyor. Zorluyor böyle. Bazen zorluyor. Daha şeyin ne olduğunu tam bilinemiyor. İşte dünyanın çekirdeği işte... ...ateş küre şunlar bunlar... ...faraziyeler bunlar... ...tahminler bunlar... ...ceolojik cümle göre... ...ama Allah'ta korona kendilerine buyuruyor... gökte yedi tabaka... ...dünyada yedi tabaka dünyanın... Gidi bölüm tabaka... ...merkeze doğru... ...öyle gidiyor... Dün, dün gidiyor. ...şimdi... ...yaşadığımız yer kabuğunda yaşıyoruz... ...alt vermiş madenler... ...ısıdan... ...ve reaksiyon yapıyor... Genişlemek istiyor yani yer zor oluyor sarsıyor. Yer kabuğunda da sürekli deprem oluyor. Yani bir an boş kalmıyor ufak sarsıntı oluyor. İnanın tabi duymuyoruz hepsini bunları. Şimdi deprem olması neye bağlı alim cemaatimiz? Biliyorsun bağdan çıkıp bilim adamları olacak mı olmayacak mı tabi? ...kendi açılarından bir şey söylüyorlar. <gülüyor> Ama bilemezler muhtemelen. Yani... ...jeoloji bilmiyorlar... ...yetersiz. Ancak yer kapını inceliyorlar. Eee fayatları var. Yani çatlaklar var, kesintiler var... ...şunlar bunlar var. Yani burada olur burada olabilir. Bir de kanada Sicilya. Altı boşu yok yeryüzünde. Kalın dünyanın her tarafı bu şekilde. Her tarafı dünya. Ne yapıyor bunlar... Bazı yerler daha deprem kuşağı daha fazla çatraklar var işte şunları bunlara var e, deprem olabilir. E, olabilir tabi ya. Yağmur da yağabilir. Derin de taşabilir. Bu ne kadar bu sevdiler muhtemelen? Bir şey ki ben de. Yani bir çıkıp da şunu olacak diyebilir mi? Diyemez. Olmayacak diyebilir mi? Diyemez. Yağmur da yağabilir. Nereye taşıabilir, her şey olabilir bana. Hep bunu arada tahminler. Halk bunu ağzına bakıyor. Ben yani bilim adam böyle demiş. Peki ki, nereye bağlı muhteyinle bakınla şimdi. Bak, Kur'an haber mi size? Büyük surese, hepiniz bildi. 16'da. 16 da. Bismillah. Em emintun melfis samai beraber bakınla. Em emintun menfis samai gökte bulunandan emin mi oldunuz? Buradaki men Allah'a da raci olabilir. Allah'ın kuvvetinden. Hatta daha ikinci mana, daha kapsamlı mana, gökte bulunan müdebir meleklerden emin mi oldunuz? Bak muhtemelen. Dünyada ne olacak ise, olacak ise, ne yönlendiriliyor bu? Birinci samadan melekler var. Onlar bunu yönlendiriyorlar. İş orada bitiyor muhteşem. Orada bitiyor. Ne zaman yağmur yağacak? Yağmurun niteliği de, yağmurun niteliği de. Yalnız saflıyor yağmur. Neresi o içine giriyor? Aç yağmur yağacak. Ne olacaksa oradan gönderiliyor bunlar. Böyle abi yürüyor. emin emintun menfis samaiye. İşte yerdeki işte görevli meleklerden ki bunlar gökte bulunuyorlar. Emin mi oldunuz? Gönder misiniz? En yâsibkârda fe-i Sizin Sizin yeri, yerini batırsın ve yetefur ona yer sarsına başlattı işte azı cemaatimiz yani deprem emri yukarıdan gelecek Birini zamanla melekler var, görevli ne zaman deprem olacak geçen hafta bu konu geçti başka işte konu geçti Allah Teala kulların ne zaman asılacağını biliyor Mevlam Mevlam bunu takdir etmiştir demek ki gökten gelecek yani sinyal mesaj Gökten gelecek üzere. İşimizde depremleri yaşayanlar, şu son depremi hep siz bilirsiniz. de bazı birilerimiz var, vardı. vardır. Şimdi deprem olmadan önce, bak biraz şöyle hafızan yok değiliz, önce ne olur? Yani dünyada bir sıkıntı hali olur. Böyle. Bir gerilim olur. Bir gerilim olur, gerilim yer altındaki fayatların atomları, gazlar muhteremler. Bunların etkilenmesi lazım. Etki istiyor bunlar. Allah'ın koyduğu bu madde alemi için. Yani madde aleminde. Bugün fizik ilmide alem bunu söylüyor. Ne diyor fizik ilmide bugün? Bir madde etki olmadan ne yer değiştirebilir ne başka madde dönüşebilir. Hiçbir madde. Mutlaka Dış etki lazım bana. Bir taş yerine duruyor. Taşların kımıldamaz. Ama sel gelir, fırtına gelir, bir şey olur, o zaman gider. Şimdi azı cemaatimiz hira alttaki hayatları, Atomlar, gazlar, şunlar bunlar. Bunları kendiliğinden kesinlikle hareket edemezler. Kesinlikle. Allah'ın koyduğu kural bu. Allah hakimiyetinde Rabbim dilediği anda işte gökte melekler öyle bir ortam oluyor gökte güneşte, güneşteki ısıda enerjide, atmosferde öyle şey oluyor ki demek ki bunları etkileyecek bir ortam meydana geliyor. İşte bir sıkıntı bir gerilim meydana geliyor. Yani emir gökten geliyor. Gökten geliyor ve bunu çoğunuz hatırlarsınız. Mutlaka önceden bir sıkıntı olur, bir gerilim olur. Şimdi adı cemaatimiz dedim ya dünya nasıl bir yer? Şimdi iki şey var tabi ebedi alemde. Cennet var ve cehennem var. Nerede bunlar? Nerede bunlar şimdi? Cennet yedi gökler üzerinde. Ayet-i Kerime ile sabih suresinde İndeha cennetül mevah Yani ondan önce geliyor İnde sidretil müntahar Sidre-i müntahar Sidre-i müntahar yedi gökten sonraki alem. Olgun kutsul bir alem. cennetün meva. Sekiz cennet var. En yakını cennetün meva'nın cennet var. O da nerede nerede? Hemen Silimutan yakınında. En üstte şude cenneti. Sekiz cennet var. Cennetler gökte. <gülüyor> Ve hadisleri okuyayım inşallah bu konuda değinmeden bu adetleri El cenneti sema'i, cender gökte. Ve naru ateş. Cehennem nerede? Nerede cehennem? Filerdi. O da yerde. Cehennem yerde bak. Yatıştı da geliyor. Cehennem yerin yedi kat altında. Yani merkezde. İşte azı cemaatimiz Kıyamet olayında, kıyamet olayında madde alemi, dünyamız, yıldızlar, güneş, hem bunlar aslen değişecekler. Aslen yani kimyasal kimyası asla bunlar. Başka değişecek bunlar. Bir de vasfen yani fiziksel olarak şekil değiştirecekler bunlar. İşte kıyamette Dünyamız da değişecek. Dünyamız çok ama çok dünyamız büyüyecek muhteremler. İşte zaten cehennemde tabaka cehennemde muhteremler. Bir tabakadır. Demek ki bu dünya o zaman cehenneme dönüşecek. Şu anda yerin merkezi cehennemin çekirdeği muhteremler. Nasıl bir yeri çekirdeğinden yeri kalcı olmaktır. Hele inci çekirdeğinde mevla, inci racı yaratıyor. Çekirdeğinden. Demek ki şu anda dünyamızın merkezinde cem çekirdeği. Ne olacak kıyamette? Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve izel cehîmü su'iret. Tekvir ayet 12'den. Ve izel cehîmü su'iret. işte tekrâm olayında cehennem kızılacak. Isısı artacak. Yani şu anda bile dünyamızın merkezi ısını bir Allah-u Teala bilir. Kim bilir kaç binler derece şu anda bile. Top küre hakkında, koralinde, yani cihacı bunu böyle bir şey kabul ediyor, bunu ediyor bunu. Demek ki şu anda bile dünyamızın merkezi kim bilir kaç binlerce ısı derecesinde, böyle bir haldeyken ama bu öyle kalmayacak. bir yürüyor. Ve izencahim Sü’irat cennet asa Osman geçecek böyle. ıslı mı geçecek cennet geçecek Şimdi o cemaatimiz deprem geldi üçlü deprem oldu dünyada bir çöküntü depremi deniyor buna kayalar boşluklar çöküyor tabi kendini diyor. Yani şu inanma gerekiyor kesin olarak Allah'ın izni olmadan insan bir nefes alamaz Allah'ın izni olmadan bir zerre yaprak kımıldayamaz. Bu şekilde. Yine deprem biri de volkanik deprem diyorlar. Volkanik füzeler. Yanardağlar. Yanardağlar. Rabbim gazap etti mi? Yanadallar fahidi geçiyorlar. Yanadallar. Ee, aşağı yukarı miladın başlarında, 60 yıllarında orada bir şehir batı muhteremler. Pompey denen şehir, Milano ya yakın bir yerde, İtalya bu nerede bir şehir, Pompey bir şehir batı. Burası Romalıların eğlence fuş mekedismiş bu şehir. Roma Devleti'nin eğlence fuhuş yeri. O kasaba halkının tamamı fuhuşta geçtiği yol. Erkeği kadını. Her yerden oraya gelenler bunun için geliyormuşlar. Orada 60 yılında önce bir deprem oldu orada. Çok büyük deprem olmuş. Böyle. Yıkılır mağazam. Akıllar mı abi ama. 16 yıl sonra Vec-i Birden bir havide geçiyor motora, birden aniden geçiyor. Kayalı için plu, kayalar, taş, kül, lavlar, kükürler. <gülüyor> i̇şte. İki gün devam ediyor deme. gün devam ediyor. Sekiz metre yükseliyor lavlar. Altta kalıyor sana kalıyorlar. Bunu işte bunlar 200 önce aşağı yukarı. Burasını keşf buluyorlar. kazı yapıyor olan muhteremler. Bakın, ben resimde gördüm Mütterander. İnsanlar taş taşmışlar, taş olmuş insanlar, insanlar, taş olmuşlar. Yani binonu yakınlarında orası Mütterander. Bakınız, yani isteyerek görebilir orasını binonu yakınlarında. insanlar taş olmuşlar, çırp çıplak, ve uygusu vaziyette, aletli vaziyette. Allah'ın gazımı oryanlar bu Yani özellikle. Bu fuş, Allah'ın kabul etmediği bir suç muhteremdi. Yani ağırda da kalmayan bir suç. Çoğaldı mı çoğaldı mı Allah'ın gazabı geliyor bakınız, merak oluyor. Bir ateşleri okuyorum bu hariden muhteremler. Bu olanı da Allah haluka şeyin. Bakın Allah Teala velamız bir şey yaratmaya dilediği zaman lem mennahu şeyin Hiçbir şey buna engel olamıyor işte. Allah Teala ne dilerse, dedilerse o aynen oluyor, o anda oluyor. Buna hiçbir şey engel olamıyor. Bugün dünyanın en güçlü devletleri, orduları plan yaparlar, proje yaparlar, randevu verirler. Ama ne olur? İşte hava koşullar müsaade değil. Hava uçak, uçaklar, havalar mı uçak muhtemelen bakanlar? Demek ki Allah'ın dilediği oluyor muhtemelen. Bir de insanların ölümüne gelince bakın muhteremler Yani kişi gelmişse bir şey vardır ya Kişi i̇şte olarak ayağında bir gidiyor bakınız. Hazır bu. Tabir anında bu. İzâ aradâ Allah'a kabdû abdûn, bi'e Allah-u Teala bir kulunun bir yerde can almaya dilemiş, takdir etmişse, kul eceliyle ölecek, nerede ölecek? Allah'ını takdir etme bakınız. Cîâle lehbîhâ, hâceden. Allah kulağında öyle bir ihtiyaç meydana getiriyor ki kul oraya mecbur gidecek orada öcalık muhtemelenler yani kaçmak fayda etmiyor deprem olur yeni girmek korkar korkar korkar korkar ama bir an gelir ki çok önemli bir şey var mesela gizli parası var kimse bunu söylemiyor da şunu alayım çabuk çıkayım der tam oraya girer <gülüyor> Ecele gelmişse ölü muhtemelen. Hatta başka yerde yerde yaşıyorsa o buraya gelir. Burada Ecele gelmezse başka yere gider. Yanlışı şu vardı cemaatimiz bir Müslüman İslam'ı yaşayan bir kişi Allah'tan korkan tekhötü olan İslam için çalışan çıpıran bir kişi böyle bir derplerinde ölürse o da şehit oluyor muhtemelen farkında. Hatta övdüğünün farkına bile varamazlar bunlar. Yani o anda Rabbim onu öyle şey gösterir ki kişi oraya dalar farkına varamaz. Bir örnek vereyim bu konu inşallah. Uhud harbinde sahabeden biri ensardan Hadi Sabi'nin ribaadenen rahatsız etti. O da giderken hep orada dua ediyormuş. Ya Rabbi, artık beni geri döndürme ya Rabbi. Yandım Allahım, sana koşmuş diyorum. gelmiyor bence. Allah diyor yanıyor yanıyor yanıyor. Bir şey gözü görmüyor. Beni Rabbim geri, geri döndürme diye dua ediyormuş. Bu savaştan neticelendi. Peygamber ki, bakın bakalım Sa'd rebiinde oldu ne bakalım. Arayın bakalım onu. Koştu sahabim biri, başlı Uhud meydanında arıyor. Bulamayınca başladı bağırmaya. Ya Sa'd bin Rebi'a! Neredesin haber ver. Yine cevap yok. Bir defa yine bağırdı. Resulullah seni soruyor. Deyince, kızı bir ses geldi. Bak, buradayım Şeyh'te arasındayım. Gün arasındayım. Çok kısık bir ses. Hemen koşup gidiyor bakıyor. Son nefeslerinde gözü kapalı bir açıp bakıyor ona. Niye ardım beni? Resulullah beni gönderdi. Özel seni soruyor Resulullah soruyor. Resulullah benden selam söyle. Ama ne oldu beni bırak kendi halime. Cennet hem bu dünyaya getirilecek cennet. Cennete bakıyorum. Kokusu alıyorum de hurdiler oradan görüyorum. Beni kelam bırak. Kapadı gözünü. İlk kulağa daldı. Bak alacağım böyle. Yani cennet ünzifetin cendirli müttakı ayeti kerime bak Ve ünzifetin cendirli müttakı cennet onda yaklaştırılıyor. Kula yaklaşıyor. Efendim. Yani deprem mi oluyor? Sel mi oluyor? Başka bir olay mı oluyor? Savaş mı oluyor? Düşman bombalıyor mu? Ne olursa olsun. Eğer kul Allah diyen kul ise Allah'ın kulu ise Ben Rabbim Allah demişse Allah kuduk ediyorsa o kul o anda o kadar tad, fiil, zevk alıyor ki hatta bazıları cennet istemiyorlar. O hal devam etsin istiyorlar. Tat alıyor işte. İşte defne de beraber cemaatimiz yani sel de böyle hepsi bu şekilde. Yeter ki biz o güzel Mevlamız'a kul çalışalım. Demek ki bir insan eceli de gelmiş ise mesela kul bakar ki bir tehlike vardı, sezdi. Ne diyor? Ben diyor gideyim 15 gün başına kalayım. Arabasına biniyor. 50 kilometre gider, aklına gelir. Eyvah! Bak şunu şu almamışım, şu, şu olmamışım Döneyim alayım der. ona gider mi? Yani hadış yeri var. Demek ki kul nerede ölecekse, eceli gelmişse, o kulu başka yaşayan kişi bile olsa oraya gelir. Şibir'in adı cemaatimiz Lut Aleyhisselam'ın kavminin batışı var. Evet, Derpemle ilgili olduğu için bu konuyu inşallah kıtırlar özeteyim inşallah. Lut Aleyhisselam'ın kavmelerinin helak oluşu, batışı. Dünyada çok kavmeler battı azıca mahatemiz. Çok battı. Kime evlen kuran buyuruyor peygamberimize. Ya Muhammed'im bazı peygamberlerin kısasını hayatını sana bildirdim, bazı sizin bildirmedim Yani dünyanın her yöresine peygamberler gelmiş. Peygamberlere gelmiş, çok kavmeler batmış. Dünya çok değişmiş. Bunlar bir Lut Gölü vardır. Lutan yaşadığı yer. Lut'un istihrama vezteri İbrahim Halil'in yeğeni oluyor o terimde. Yeğeni oluyor. Hazire Mahal'sine biliyorsunuz Urfa'da Mara'da doğdu. Doğduğu mağara aynen duruyor. Aynen duruyor doğumu. Ma doğduğu mağara. O, su çıkıyor oradan. Su hala. O da devam ediyor aradan. Aynı suyunun gizli doğdu. Onun için doğdu. böyle cevap etti. Tabi bu kısaya girmeyeceğim fazla. Nemrut atışa attı kendisini. Onların heykellerine pudranı kırdığı için. Ateş tabi yakabilir mi? Yakamamız. Etki Allah çağırıyor. Mevlam buyurdu. Bismillah. Ey ateş kün berden ve selam İbrahim. İbrahim'e soğuk ama buz gibi değil. Selamet İran sanatçıya atıldı ateşle maceralıkla iki eli enseye bağlıydı. İple. İkiye de bağlı. kendi çığ çapısı vermişler kendisine. Alttan macerlikle. Yalnız Aleviler elinin ayağının bağlarını yaktı çözdü onu. Ateş nimet oldu, rahmet oldu. Düştü yeşillik oldu. Akın çıktı oradan. Cebrah Aleyhisselam geldi. Cenab-ı Tanrı'na gömle getirdi, ipek gömle getir. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a kalmadı Urfa'da. Oradan göç ederken İçhiyat Sare ayrılmadan da yeni evleniler. Bir de Hazreti Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni olduğu diye kendisi. Beraber çıktılar oradan. Yememarsam adetleri, Suriye, Mısır'a oradan Filistin'e gitti. Bugün Halil Rahman deniyor. Kulüs civarında bir kasaba var muhteremde. Şu anda Yahudun'un eli işgari altında. Orası Halil şehri diye. Altın birbirine gittim. Öyle zaman Ürdün e ayı zamanlar. Sabah namazını kıldım. Baktım halk bir yerden geliyorlar. Ellerinde sıcak bir Tencere, e, taba bir şeyden Tabak şeyden şey getiriyorlar. Ne bu diye sordum. Hazreti Ali'nin yaşadığı, evin bulunduğu yerde her sabah kazan kaynarmış. Kanka yanmış, zeytinde bir yapıyormuşlar. Her sabah arada fakire bir şey vermişler bana. Aleyhisselam Ali'maleyküm, Hacı Ramazan oraya yerleşti. Yerleşti allah Teala Aleyhisselam peygamberlik verdi, onu Lut kavminin yaşadığı yere gönderdi. Sonra tabi Lut kavmi değil de, bahşe yerine sedam olan, beş ve kasabadan bir teşekkil, o gün için, o yörenin en zengin yeriymiş. Suları bol, bereketli yer, toprakları güzelmiş, geliri güzelmiş, ticareti yaparlarmış. O yörede çok gelişmiş bir ülkeymiş orası. Bahşe yerine sedammış arasından gitti oraya. Fakat bunları orada putperest gördü. Bunların putlara tapındığını gördü. Yani bu bir şekil. İnsan şeklinde, hayvan şeklinde herkeden put ayrı oluyor böylece. Bunları putperest gördü. Bunları uğraşırken bunların putperestine kalmadılar. Daha sonra bir araba yoldan çıktı mı uçuna gitti mi Tanrı Hoca belli olmadı. Bunlar da haktan çıkan, saputan putlaşan bu kişiler. Bu defa bunlar da putlar tatmin etmedi putları bunları. Doyumsuzluk oldu bunlar da. İşte ilk olarak yeryüzünde levata denen herosoksellik yani eşcinsellik o konuya başlamak. O güne kadar yeryüzünde Böyle bir şey olmamış o güne kadar olmamış. Böyle. İlk olarak ona da başladı. Yani kadınları bırakıp erkek erkeklerle insan vasete bulunuyorlar. Hem de bunlara başladı. Bu da araştırma tabi durmadan uğraşıyor. Geceleri, gündüzleri topluma gidiyor, meydanlara gidiyor, ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor onlara. Muciz ya, mucize gösteriyorlar kendisine. Hatta bir gün meydana gitmiş. Açık meydanda Ekler çürük çıplak, bir olarak uykusuz bir vaziyette, kanlar da bunları seydiyor, gülübüs seydiyor kanlar bunları. Şey diyor Onlara diyor, bakın diyor, Allah'ın azameti kudreti ya, Allah'ın peygamberi ne istedim göstereyim size diyor. O anda hava açıkmış. Hiç ada bulut yokmuş. Hemen bizi yağmur yağdır bakalım diyorlar. Havada hiç bulut olmadığı halde bir duvayette mi yağmur başladı yağmaya. Ama da ne der gene? işte sirdi, şu bedeller, bu derler. Gene iman etmeliler Tabi bu kavim daha da azdı artık. Yol kesicilik, ahlatsızlık, her şey buna türeyince artık azabın vakti geldi bunlara. Vakti geldi. allah Teala bir grup melaikeyi Hz. Ebu Aleyhisselam başta üzere önce İbrahim gönderdi. Halil gönderdi. Neden muhteremler? Her zaman yeryüzünde bir kutbu vardır. Kutbiyet vardır yeryüzünde, maneviyatta. O günün kutbu İbrahim Aleyhisselam. Hem peygamber o dönemde başka peygamber var yeryüzünde hepsi İbrahim Aleyhisselam bağlı. Hepsi ona bağlılar. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. insan genç delikanlı şekline geldiler ama. Yakışıklarına gel geldiler. İbrahim Selamda çok müsafeverdi kendisi. Onun özelliği de odur aslında. Hem bunu içeri aldı. Dışarı çıktı. Çok güzel bir buzağısı varmış. Onu içeriye otama göndermemiş. Hem onu kesti. Onun bir taş fırını vardı. Her zaman kızıldı o. Taştan yapılmış Büyük. Hem hemen bu kesti buzağı. içine temizliği onun içine koydu. Kapanan kapadı. Kısa zamanda çabuk kızardı bu. Püren Kızardı. Aldı bunu, içeri getirdi. Sofra kurdu. Buyurun yiyin. Tam yemez yemezsin melekler. Yemiyorlar. Yeramselam ısrar etti. Buyurun ne olur yiyin. Lütfen buyurun buyurun dedi. Onları yemeyince Haziramselam korktu şimdi. Niye korktu? O gün için o yörede bir adet vardı. Bir kimse bir eve gidip de Ev sahibinin yemeğini yerse ondan bir zarar gelmiyormuş. Yapamıyormuşlar yani. Bir kişi eve gidip de ev sahibi yemese kötü şeyin gelmiş olduğu meden çıkıyormuş. Şimdi melekler de tabi insan delikanlı şekli bunlarda İbrahim Aleyhisselam'ın pişirdiği püryanı yemeyince işte bir korktu. Bunlar yemiyorlar benim şeyimi. Bunlar mi? Bu an acaba kötü geldiler. İşleri bir geçirdi. Ya İbrahim Aleyhisselam anlattığı durumu. Ya İbrahim korkma. Biz Külşehir'e gelmedik. Önce sana bir müjde vermeye geldik. Öncesine, dedi. Nedir bu müjde? İbrahim Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı Hazreti Hacer'den. İsmail Aleyhisselam adetleri Vekke'de. Kendi halinde Külşehir'e oturuyor kendisi. Yanında Sarı annemiz var. Onun çocuğu olmuyordu. Ona müjde verdiler. Ya İbrahim senin oğlun olacak İsmi İshak olacak. İshak'ın da oğlu olacak, o da Yakup olacak. Bakın muhtemelen. Her şey ezelde takdir olmuş. Yani bunun üzerine kazca duracağım. Günümüzde tabi bazıları ama çocuk olmasın diye uğraştılar bazıları. Bunun için önüne malla şunu bunu yaparlar. Hatta ağız hak kullanırlar ki bu aslında sinişlerini -sin bozar bu. Vitaminleri yok ediyor çünkü bu. Bazıları böyleyken bazıları çürüyüp olsun diye uğraşıyor. Eğer bakınız Allah'ın takdirinde var ise zamana gelince olacak. Yani istemezsin olacak muhtemelen. Neden? Ruhlar yaratılmış. Ruhların sayısı belirli. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek? O ruhun annesi kim olacak? Babası kim olacak? Bunları ezeli tahrir olmuş bunlar mutlaka biliyor. Şimdi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Haz Sareden hiç olmuyordu, Kısırdı. Müjde verdiler kendilerine. Dua İbrahim, insan e geldik. Haz Sareden odun olacak adı İshak olacak. İshak'ın oğlu olacak, Yakup olacak ona. Yani Torun Ozeyir Hazreti Sare de o anda dışarıdaymış. Onlar odaya oturmuşlar, sonra başına konuşuyorlar. Hazreti Sare İbrahim Seymen'in zevcesi dışarıda, kap dışından da dinlemiş Bunların bir konuşun duyunca İki elin şey yüzüne vurdu. Fesakıt beş yamela buyuruyor. İki yüzüne vurdu böyle. Yani çocuğu olacak. Kendisinin diye. Kalet. Onların melek olduğunu öğrenince ortaya çıktı. Tabi melekten mahrem olmuyor kişi kadın. Ortaya çıktı. Şöyle bakın, Kalet. Ya veleta. Ne bu başıma gelen ne bu hayrola. E eli diyor. Ben mi doğuracağım? Ben mi doğuracağım? Beni acı yüzün ben yaşlı kocakarım ben de artık eder yani kadından çıkmış yaşlanmış e diyor, Ben nasıl doğruum ben mi doğuracağım? yaşlı kadınım Raza be Ali şeyha e bu kocam da artık pirifanı bu da yaşlı bu da yani birden den şu geçmiş diye ki milletler Allah'ın kudreti bu şekilde bunu şaşırmışsınız diyorlar böylece sonra. Açıkkı Allah ama Ya İbrahim bizlerle Lüt kavmini her e gidiyoruz dediler. İbrahim Aleyhisselam'a. Zamanın kutbu o. ona haber verdiler. Hadi İbrahim Aleyhisselam da çok yumuşak kayfli ama. Çok rahmetli. O kadar şey. Bir ürper damağında oradan Lüt'e var ama bu sefer dedi. Biz onu biliyoruz dediler. O onu biliyoruz dediler. Allah'ın emri bu şekilde takip etti, helak edildi dediler. Oradan çıktı melekler, adı cemaatimiz lüt kavmine geldiler. Bir insan şeklinde oraya geldiler. Tam melekler için bir mekan fark etmiyor onlar için. Yani bir melek bir saniyede kaç bin ışık gider bir melek. Onu o kızı giderler melekler. Oradan çıktılar, hemen bir anda. Lüt Kağan'ın geldiler. Yine oraya genç, çok güzel delikanlı şeklinde geldiler. Böyle geldiler. Doğru durdu geldiler. Lüt geldiler. Kapıyı vurdular. Çıktı kim o? Ya Lüt. Biz dediler, yabancıyız, garibiz. E, sana konuk geldik. Allah kabul eder misin? Tamam buyurun, buyurun dedi. Buyurun dedi ama Lüt Aleyhisselam şimdi. Neyi ürperdi? Eyvah! Kovmin bunları görmüşse görmüşse tabi cinsel sapıklar. Hep cinseler. Şimdi bunları benden Resul'a almak gelir bunlar. Ne yaparım? Korktu ama buyurun dedi. Şev çevremedi. Lütfü selamın eşi hanımı bak o da hain muhtelenler. Bu haber verdi kavmine. Haber verdi. Bakın bize geldi. Çok güzel dekanlar geldi. Gidin alın dedi. İslam hanımı Haber onlara. Hemen tabi toplandılar şimdi o sapıklar. Biraz elimine geldiler. Eyüp için içindeymiş. Bahçe kapını kırıp, duvar atlayıp işe girdiler. Ev kapısından dayandılar kalabalık. Lüt varıyor ya lüt. Bir sahib bize ver, onlar bir teslim bize kapıyı kıdemiş, yeni kapıya dayanıyor. Rızık da tabi vermiyor tabii peygamber. Vermeyecek onları. ona başı yalvarmaya. Ama gene melek onu bilmiyor tabii. Bilirmiyorlar arkadaşlar Bilmiyor. Onu yalvarmaya başladı. Ne olduğunu Yapmayın. Ben reciyet mesulüne karşıyım. O kadar yalvarıyor ama ya e onların tabi artık sapıkların sapığı artmış. Ya yani artık saadeti gitmiş onların. Buradaki kişiler Başta kapıyı kırmak uğraşıyorlar. Lut aslan itiyor, ona kapıyı tekmiyorlar. Yun noktalar şunlara bunlar. Artık kapı tam kırılmak üzere çatırdayarken Lut'un semeye var. Yani kendi ölecek ama gelin kurtarayım sanmış safellerini. Cebrail'am oturuyor da gülümsediye. Ya Lut korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz, biz melekiz. Ben ile, Bu hikaye Gösterdi, melekler korkmasın, aç kapıyısa, çek, çek, çekisen çek kenaraya, git sen korkma. Der ki, zaten şekildi, bir altladı, onlara kapıyı kaplaya bir şey gelildiler. Bu bir grup. Cevahir zaten oturduğu yerden bir kanadına, altı kanadı var. Ama nasıl kanat bilemiyorsa muhtemelen, bu da var mı yani, kuş kanadı mı bak? Neticede birini şeklini, bir kanadını çıkardı. için bir çırpıttı. Çırtığı gibi olan hepsini bir çöplüğü attı. Hepsini attı. Hem de gözler için gözleri. Birden beri bir rüzgar, fıtra gibi bunları kopardı, attı çöplüğe. Kendi yerde buldular. Tabi yaralı, bereli, ahba derken. de gözleri görmüyor. Böyle bir de kendilerine. Dedi ki şimdi Hücut Cebrail'e Ya acaba siz niye geldiniz buraya? Yarın bizim evden gönderdiğim, biz bu toplumu helak edeceğiz Ne zaman lütfen bu işin acele et orada yani başka da, yani başkada gelmesinler. De acil etti. Yani hemen mi? Hayır. sabahtan Yani sabah kalacak mı bu iş? Şöyle demekti bak motorlarda. İnna mü'idhimus-subuh. İnna mü'idhimus-subuh onunla helak olman vaatlerin vakti sabahtı. Allah'ını takdir etmiş. Takdir etmiş. Eyle su bu bir karıyı sabah yakın değil mi? Kalkma dedi. Dediler ki Lüdaş'ın ya Lüda sen de eliler al ehlini. Yani hanımın kalacak. O da helak olacak. Onun takdirine var. Al ehlini. Hemen gece karanlığı bastırınca buradan çık. Bunu da geç dediler. Lüdaş'ın iki kızı vardı. Dilerimler. Hanıma da tabi sapıktı. Kızını aldı. Oradan çıktı gitti. Şimdi nasıl oldu? Lüt kavmiye adlı cemaatimiz. Tabi özleteceğim inşallah. Konu geniş ama Ya adetimiz sayık atıyor, <gülüyor> mühür Bunlar lütkancı o son gecelerinde. Son gecelerinde artı bunların azgınlığı tam zirveye çıkmış. Açıkça ayağa kalkmış, terse kalkmış. Erkek kadını, kadınları seviyorlar, ediyorlar. Erkekler için içeştiler, iyi sapıtmışlar. Sabaha karşı dağılıp yatmışlar. Müşrikin işçak vakti yani güneş daha yeni doğarken ve hadi bir ses oldu, bunu uyandılar. Yaban bir bağırdı, uzun bir uğultu. kitsten uultu böyle, evleri sallayan böyle, camları kıran. böyle, muazzam uultu birden bir yandan bir fırlayıp dışarı kaçıp böyle korktular. Bir kaçtılar ama bu defa gökten taş yağma başladı. Yağmur ve taş başladı gökten. Yine içeri karşılar. Bu defa deprem başladı arkadaşlar. Deprem başladı. Ve öyle hanburus son şeyim inşallah. Feci'anla aliha safilaha. Feci'anla aliha safilaha. Onun üstünü altan şerdi mevlam. Buyuruyor. Lutu Aleyhisselam'ın yaşadığı beş büyük şehiriymiş, kasabaymış. Köyüyle, tarzısıyla, bağ ile beraber yedi kasabayı. Zebrah Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kaldırıyor, yerden koparıyor, yukarıya ters olarak vuruyor. Ve hem Aleyhim Hicaretem min Sicil. Ve bunlara orada bir de gökten taş yağıyor. Sicil. Sicil nedir az cemaatimiz? Sicil Esnaf-ı de aynı şey. Gelmiş şimdi Aslında topraktan yapılan bir taş. Bakın azı cemaatimiz. Şu ilahe bakın. Allah'ın bakın Allah Allah'a bir anda bunu göte yaratıyor. Taş. Ama nasıl taş? Cehennemde kızmış gibi bir taş böyle. Bu taşın bir özelliği var. Dokunduğu yere yakıp bir taş çıkıyor. Peki gökte nasıl bir taş oluyor? Bugün azı cemaatimiz şöyle... ...bilimsel olarak da baksak... ...bu duruma bakınız günümüzde. Biliyorsunuz gök sürekli... meteorlar yağıyor, gök taşları yağıyor, Başka yerden geliyor... ...sürekli yağıyor bunlar. Yüz tonu geçen kayalar da işte dönem var. Badenle şişleri var bunların... Kay ...yağıyorlar. Bunlar... ...atmosfere olan sürtülmede... ...yanıp parçalıyor bunlar... Tozlarına geliyor bunlar. Bu tozlar gökte duruyor zaten. Hatta eskiler şöyle demişler, ne kadar göktaşı yağarsa o kadar beket de olur demişler. Bak Neden böyle oluyor? Göktaşı fazla yağdı mı, toz fazla oluyor. Su buharı o tozla birikiyor, Tutunuyor bu kıtında. Onunla ben yeri ineyim böyle. Su buharı. İşte bakın zaten gökte uzaydan gelen Farklı değişik madenler var. Maddeler var mı? Gökte her mevcuda var. Demek ki Rabbim o anda bunu yaratıyor. Böyle. Onun formülüysen bulamıyor tabi bu formülü. Bulamıyor insan böylece. Bir anda aslında küçük, dolu kadar bir taşlar bunlar. Ama cehennem taşı düştüğü yere, dokunduğu yeri yakarak bir çıkıyor bunlar böylece. Ve Cevran sonunda taktik kanadını böyle kaldırdı. E, kalırken böyle bağırmışlar bunlar bütün insanlar muazzam feryat etmişler. Horotu ötmüşler. Köpü de havlamışlar. Havlamışlar. Etramı duymuşlar bunlar seslerini. Duymuş etrafı duymuşlar. Muazzam ses oluyor. Bunu ters yuruyor. Yere kapaklıyor. Ondan sonra da gökten çamulu su yağmaya başlıyor. Yerden sıcak su içmeye başlıyor. Orası göle dönüşüyor. Altyazı Lüt Gölü muhtemelen diyor. buna bahırı lüt diyorlar. Yani lüt denizi anlamına geliyor. Avrupa'da buna ölü deniz diyorlar buna muhtemelen Ama bu bir gerçek cemaatimiz. Bu bir gerçek. Demek mi Lüt Gölü'nün bulunduğu yerde insan yaşamışlar, helak olmuşlar. Nerede bu Lüt Gölü cemaatimiz? Bugün Yürüdüğünde İsa arasında kalıyor. En geçtim gölün yanında muhtemelenler. E şahsen bakmak korktu muhtemelen böyle. Yani hala bir korku var o gölünde. Dünyanın en acı tuzlu gölü. En acı tuzlu gölü dünyanın. İçinde hala bugün tek canı yaşam yok. İşin bir tek bol tür yaşamıyor içerisinde insanın tek canlı yaşamış yaşayamış içerisinde. Dünyanın da en alçak çukuru, sufi hibyesinden, en alçak bir yerde kendisi, Lut Gölü. Allah'a tereştire buraya bakan aziz cemaatimiz. Anki bu ayet 35'te. Veleka terekna minha ayeten beyineten li kavmin ye akülün. Veleka terekna minha ayeten beyineten. Lut kavm yaşadığı yerde bir arame bıraktık, işareti bıraktık, yineten apaçık, acabası yok. Yani orada kavramın battığı, hele olduğu yerde, orada açık bir arame bıraktık, lükâmi <gülüyor> yâkılün, <gülüyor> akıl eden insanlar işim vardı Amak şimdi yani. böyle şey. Şimdi adı cemaatimiz, Allah korusun, dünyanın başka yerinde yaşayıp da, kim böyle Lut Aleyhisselam'ın yaptığı kötülüğü yaparsa evcinsellik cinsellik, libatta yaparsa bunlar öldüğü zaman bunlar ruh da oraya götürüyor bakın oraya götürüyor ya hatta bir evli erkek bile eşin de ters bulunursa bu da oraya bakacağım Allah bakın şimdi kişi hafta söyledim küstüf namazı diye. Bu hafta tekrar bir inşaatı cemaatimiz. Bu namazı kılalım muhteremler. Yani güne tutulduğu günü, çarşamba günü. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen Esra'ı haber verdi. Haber gönderdi. cami atıyorum toplanın cami, cemaat toplanı haber gönderdi. Bütün sahabeler toplandılar hatta hanımlar da gelir adı cemaatimiz Peygamber Hazretleri küsur namazı kıldı. küsuf namazı kıldı. Kıldı. İş adı cemaatimiz cuma günü tuttuğu zamanlar bazı canlı hocalar bunu kılacaklar. Cemaat kılacaklar. Bunu araştırın. Hangi canlı kılınsa öğretmek çalışılmış ama teremler. Ve cami gidemeyen hiç olursa evinde kendi aramızda kılamaz cemaat. Allah dua eder inşallah. İlla Fatiha.